Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle tabii Erkam Radyo'nun değerli izleyenlerini, dinleyenlerini bir selamlayalım. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, gönüllü sadasını dinleyenleri. Zaman zaman Anadolu'ya gidiyorum. Anadolu'da kitap fuarlarında konuşmalar yapıyorum. Herkes bana diyor ki Saadettin Ökten hocamıza selam söyleyin. Toptan bütün selamlarınızı hocamıza iletiyorum merak etmeyin. Hocamızı çok seviyorsunuz çok görmek istiyorsunuz İnşallah aralıklarla değil mi hocam bunun sözünü de verelim. Eğer pandemi veya bir <gülüyor> sıkıntı olmazsa belki iki üç ayda bir beraber e, sohbetler yaparız. İnşallah efendim inşallah. Bu selamlar üzerimizde kalmıyor onları iletiyoruz. Bir gönül sadasının daha başındayız. Bendeniz Kemal Seyar, Kıymetli Hocam Saadettin Ökten ile beraber yine meçhule doğru bir yelken açacağız. Açalım bakalım, evet. Eyvallah. Evet, eyvallah. Hocam biz geçen programda pandemiyi, pandeminin getirdiklerini konuştuk. Bir de Türkiye'de böyle bir, bir hava oluştu bazı gençlerimizde. Biraz da bunu konuşalım istiyorum. Evet, Bazı gençlerimiz diyorlar ki ya burası yaşanmaz bir ülke biz bu ülkeyi sevmiyoruz gideceğiz yurt dışında geçimimizi temin edeceğiz Türkiye bir doktor kaybetti işte Almanya bir şunu kazandı filan gibi böyle sanki yaşadığımız yerden bir hoşnut olamama hep mutluluğu dışarılarda arama gibi bir cereyan oluştu Eyvallah yani siz de yurt dışına gittiniz, tabii, kaldınız. Tabii, ben tabii. de yurt dışına gittim, kaldım. Tabii. Oralarında ne olduğunu iyi kötü biliyoruz. Benim hala gözüm yurt dışında. Öyle bir imkan olsa hala gider. Üç ay, beş ay yaşarım. Merak ederim çünkü ama e, tabii yaşlanınca e, tercihler daha bir darlaşıyor tercih alanı. Yani kalacak yer, işte yiyecek, yemek vesaire. Ama böyle bir imkan olsa, böyle bir zuhurat olsa eyvallah derim. Söz uzat etsem ama hemen bir şey söyleyeyim. Tabii. Bu söyleyeceğim şey Mehrum Esad Efendi Hazretlerinden, Esad Coşan hı hı. Efendi'den. Bir sohbetinde dinlemiştim. Esad Hoca da bizim vefa abimiz, Bizden 4-5 sene önce vefayı bitiren e, mühim bir hazret talebeliğinden de zaten. İz bırakan talebeler, öyle talebeler vardı eskiden. Bütün lise bilirdi onları filan. O diyordu ki ben Avustralya'yı haritada görürdüm Büyük Atlas'ta. Hmm. Ya buraya da gidilir mi? Ne kadar uzak... ...dünyanın bir ucu derdim... ...diyor... Evet. Ee, ...ama diyor... ...kader bizi buraya getirdi... ...burada yaşıyoruz... ...ve devam ediyor... ...belki burada kalırız diyordu yani... ...vefatı orada oldu ama orada kalmadı... ...ben de... ...tabii o kadar iddialı değil ama... ...Chicago şeyini haritasını ve New York haritasını... ...Büyük Atlas'ta görürdüm... ...ya bu ne biçim şehir... ...Grid... yani. Kuzey güneye bulvarlar. Hı hı. Yatay'da doğu batıda yollar. Böyle şehir olur mu derdim yani. Oh, Chicago'da üç ay kalmak kısmet oldu falan yani. Dış... ne vesileyle gitmiştiniz hocam ee, Chicago'ya? 2008'de Ertuğrul Büyükoğlu'nun doktorasını hı hı. bitirmişti. Evet. Orada üniversitede çalışmaya başlamıştı. Hı hı. Onu görmek için gittik. Kalmak için gittik. Ben üç defa gittim Amerika'ya. Hala da imkanım olsa. Belki teslim olur da. Şimdi ben biraz daha yani keyfe eder davranıyorum. Merak ederim, bakarım, giderim. Farklı muhitlerle tanışırım filan falan yani. O bakımdan tabii ki insanlar gidebilirler, severler, isterler. Ama Türkiye'de şöyle bir şey var. Bu çok net. Bu bütün ülkede var. Biz nimetlerinden istifade edelim, külfetini çekmeyelim. Böyle bir anlayış var bizde. Bu anlayış Osmanlı'dan gelen bir anlayış. Osmanlı halka hep nimet verdi. Hür Hürriyetini kesti ama nimet verdi yani. Bir libyat standardı verdi, külfet çektirmedi, külfeti devlet çekti. Şimdi şeye dönünce, e, liberalizme dönünce, hı hı. o nimet hep istiyoruz biz. Yani nimet hep istiyoruz ama külfeti istemiyoruz. Ama liberalizmin temelinde nimet külfet dengesi vardır yani. Bu, bu hadise bu şimdi bu, bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Mesela büyük kazançların riski de büyüktür. Kapitalizmin temel kuralı bu. Siz eğer büyük bir kazanç elde ediyorsanız riski büyük. Ve kapitalizm modernite kendi hukukunu da kendisi tanımlar. Ve bizim zihin ve gönül dünyamızda gayrimeşru olan orada meşru olabilir bir anda. Merak edenler baba filmlerini seyretsinler kadar söyleyeyim. Katvadır 1-2-3 Jurnallerde Cemil Meriç'e bir e, talebesi geliyor. Diyor ki jurnalde anlatıyor. Efendim diyor bu memleket yaşanmaz hale geldi artık diyor. Ben diyor her şeyimi bırakıp Fransa'ya gideceğim. Orada tedrisatıma devam edeceğim. Cemil Meriç'in bir sözü yıllardır benim böyle kafama çakılmıştır adeta orada. Diyor ki evladım diyor nereye gidersen git Bulacağın aydınlık zihninin aydınlığı kadar olacaktır. Yani oraya gidince birden tenvir olmayacaksın. Oraya gidince birden aydınlanmayacaksın. Kendi zihni, zihnin aydınlığı kadar orada da aydınlık olabileceksin. Evet. <gülüyor> yani ben insanlarımızın yurt dışına gitmesi, orada kendilerini geliştirmeleri... ...o know-how'la, o bilgiyle Türkiye'ye dönüp daha güzel işler yapmaları... ...bunlar bana çok güzel geliyor. Tabii ki. Hep böyle yaptık zaten. Fakat giderken buraya küfretmek, buraya kızmak bana caiz gelmiyor kıymetli hocam. Doğru ama ben ona da bir şey demiyorum. Hı hı. Ama gittikten sonra pişman olmamak şartıyla. Bu şöyle, yıllar önce bizim üniversitedeki odada bir profesör arkadaş geliyordu Yıldız'dan. Dertleşiyordu, haftada bir gün geliyordu o. Falan. ya diyordu saadetim Bey. O inşaat fakültesinden bizden dört sene önce mezun, biz mezun olduk diyor. Bizim bazı arkadaşlar Almanya'ya gittiler ve orada hayatlarını kurdular. Bu bahsettiğim hadise de 90'lı yılların hemen başı. Fakat Türkiye'ye geliyorlar. İstiyorlar ki Türkiye 60'lı yılların hemen başındaki şartlarda kalsın. Aradaki fark kapanınca çok ağırlarına gidiyor ve patinaj yapıyorlar, saçmalıyorlar, çok ağır bühtanlarda bulunuyorlar. Bu bakın 90'ların hemen başında olan bir hadise. bir yer aynı yerde kalmıyor. Kimisi zirvede, zirveden düşüyor. Kimisi zirveye doğru çıkıyor. Hele 2000'lerin işte bu ilk çeyreği bitiyor. Bu Türkiye artık ciddi bir Türkiye'dir. Ve Bu Türkiye'de gözün gördüğü, elin tuttuğu, gücün yettiği çok büyük imkanlar var. Ama yine de tabii ki hani nasıl söylüyor su insanı boğar ateş yakarmış gidin tabi ki deneyin ama e, sonra kendi kendinize karşı dürüst olun. Bana karşı dürüst olmanız hiç mühim değil. Kendiniz, kendi kendinize ikili bir şahsiyet yaşamayın. Ne yaptım da geldim demeyin. Aidiyet duygusu yok. O çok mühim bir şey. Nereye aitsiniz? Oradasınız. Orada yaşamayabilirsiniz. Ama aidiyet duygusu. Dışarıda hiçbir yere ait değilsiniz. Ve bunu size her an hissettiriyorlar. Tabii. Bir küçük anekdot. Hı hı. Sözü uzatıyorum kusura bakmayın. Hayır, ben inşaat mühendisiyim. Yüksek yapılar bizim sahamız. Yani iddialı yapılar. Challenge olan yapılar. Ben bir tanesi Asma Köprüler. Sene 71. Amerika'dayız. Verizon'a Nerov's'tan geçiyoruz. Hiçbir bir köprü. Asma Köprü. Yani işte New Jersey'den Manhattan'a geçen köprü. Etkileniyorsunuz tabii yani. Sizde yok. Verizon'a bak diyorsun nasıl bir şey yapmış yani. Birinci köprü yapılıyor. Ha falan diyorsun. Almanlar ortak yaptılar İngilizlerle. İkinci köprü Japonlar. Üçüncü köprü alıştık ve üçüncü köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü şahane bir yapıt estetiğiyle. Fransıza tasarımcısı Fransız verdiler. E sonra ben yeni geçtim. Çanakkale Köprüsü muhteşem. Türk mühendisleri yaptı. Nedir diye sorarsanız bir teknoloji. Peki Tevfik Fikret'i Batı karşısına hayran bırakan ne? Teknoloji başka bir şey değil. Akif'i Batı'ya karşı bu kadar negatif hale getiren ne? O da teknoloji. İşte bu ürünü yaptık. Otoyollar. Paralıymış, mı yapıldı ya, çalışıyor ya. Amerikan otoyolları ona da paralı. Şirketler yapıyor, çalışıyor. De güzel. Bütün bu altyapı bize şunu gösteriyor. Belli bir teknoloji yakaladı Türkiye artık. Bu belli bir refahın bir şekilde topluma yayılışının göstergesidir. Viyana'ya gittim 2008'de 3 ay, 2009'da 3 ay kaldım. Şunu gördüm: belli bir refah düzeyi var ülkede. O refahın kırıntıları yayılıyor etrafa doğru. Bizimkilere cezbeden odur ve artık Türkiye ile Avrupa arasında hiçbir fark yok. Onu çok net ifade edeyim. Türkiye çok daha rahat, çok daha yaşanabilir bir ülke. Olayın tümüne baktığınız zaman. Ha, bu bir izafi mi? Evet, izafi. Buyurun, siz de deneyin. Uzun vadeli deneyin. Ama sonra kendinize karşı, bana karşı, dışarı karşı, ikili oynayın. Ama kendinize karşı ikili oynamayın. ikili oynarsanız şahsiyetiniz hiç gelişmemiştir. Kendi kendinize karşı en azından itiraf edin. Gidin görün yani. Gördüğüm odur. Bir de tabii şöyle, hiçbir şey sabit değil. Roma tarihi okuduğum zaman ben bunu görmüştüm. Roma başlangıçta cumhuriyet. Sonra imparatorluğa dönüyor. Niye otoritenin tek elde toplanması lazım? Ülke büyük, otorite dağılmaması gerekli. 5 tane iyi imparator geliyor. İsa'dan hemen sonra 100-150 senede. Ondan sonra inkitata geçiyor. Ne oldu? Muhteşem, muhteşem Roma. E bugün de Roma'ya benzer bir güç var. O da inkitata geçti gözüküyor. Boşluğu birileri dolduruyor. Hayat böyle bir şey yani. Bu hesabı iyi yapmak lazım diye düşünürüm. Bir de tabii şu var, gençlik de sabit bir şey değil. Ah diyor 15 yaşım, 20 yaşım, 25 yaşım, yaş 35 yolun yarısı eder. Bir 46 yaşında ölüyor. Yani belli bir yaştan sonra özellikle yani işte ilk lisansı bitirdiniz 20-25 o yaşlarda çok dikkat etmek lazım. Bir daha geri gelmiyor artık onlar. Ve anne baba desteği, devlet desteği de giderek azalıyor. Kendiniz kalıyorsunuz. In, evet. in any case <gülüyor> <gülüyor> yani biraz tabi o yaşların dinamizmini de e, kaçırmamak lazım tabii. insan 20'li yaşlarında yazdığı şiiri bile yazamıyor sonra tabi tabi algı kapıları çok açık oluyor o yaşta. gözü kara olur her yere gider küçücük bir dinlenmeyle yeniden tazelerini fiziksel bahsedelim zihinde böyledir şimdi mesela benim şimdi tempom ciddiye düştü ama bu çok normal bir şey yani Aki süratle dolmuyor yani Elbiden öyle olmuyordu Bir de şu var e, Onu da söyleyeyim İnsanlar farklı yakadılmıştır Kabiliyetler değişiktir Yani mesela ben çabuk anlayan Çabuk üreten e, Birçok dalda bir şeyler yapan bir zihne sahiptim Ama ilk mektepte Beraber başladığımız arkadaşlar Birisi mesela taksi şoförü oldu Beyazıt'ta Çok da dürüst temiz bir çocuk yani Hiç de küçümsemiyorum ama kaderi bu Ve orada mutlu oldu Birisi spor yazarı oldu mesela Milliyet Gazetesi'nde yıllar önce falan yani. Böyle hadise. Kendinize bakacaksınız, kendinizi ölçeceksiniz. Ölçemiyorsanız soracaksınız. Baba ben ne yapabilirim? Hocam ben ne yapabilirim? Dostum ben ne yapabilirim? Ne yapmalıyım? Çünkü yine bir büyükler buyurmuşlardı ki, senin aklına gelmeyeni seni seven birisinin kalbine ilham eder. O size söyler. O size söyle istişare bunun için lazım. Cenab-ı Hakk'ın yardımlarının nereden, tecellilerinin hangi ha. yönden zuhur edeceğini hiç bilemeyiz. Hiç bilemeyiz. Aynen öyle. Ben askerlik yapıyorum. Samsun Sahra Sıhhiye okulunda e, temel siz, eğitim 40 gün. Biz çok korkardık doktorlardan askerde. Evet. Çünkü izin verirse o verir, vermezse <gülüyor> kalırsınız yani. Biz şimdi eğer ilk 40 gün eriz. Aslında psikiyatri uzmanıyım... ...fakat her olarak <gülüyor> evet, evet. orada şey yapıyoruz... O kadar ...sürünüyoruz, yani. şeylere... ...iplere tırmanıyoruz... <gülüyor> ...koşturuyorlar bizi filan... ...o 40 günün sonunda bir... ...kura çekeceğiz... Evet. ...müşkil durumdayım... ...ilk bebeğimizi bekliyoruz... Ya. ...ve ben askerdeyim... ...dört, altı kura var... ...biri orta, biri güzel... ...dördü fena... ...yani fena da mahrumiyet bölgeninde... Evet, evet. ...çok ciddi mahrumiyet... ...yani giden... Artık askerlik bittikten sonra gelir. Bir gün evvel kayınbiraderimle telefonla konuşuyoruz. İşte kural çekeceğiz herhalde gideriz dedik o mahrumiyet bölgelerinden birine. Dedi ki torbanın en sağ köşesinden çek. Abi abi. Şimdi nereden çıktı değil mi? Yani <gülüyor> torbanın en sağ köşesinden çek. Allah Allah şöyle bir şeylerimizi kıvırıyoruz biz. Kollarımızı. Ki bir şey karıştırmadığımız ortaya çıksın diye herkes hmm. birbirinin önünde çekiyor. Ben de evvel iki kişi kura çekti kıymetli hocam. Ortanca olan yer gitti. Yani iki iyi yer, dört kötü yerden bir iyi gitti. Bir de kötü gitti. Şimdi ben dört tane şeyden kura çekeceğim. Bir iyi, üç kötü kaldı. İyi kötü de uzaklık anlamında. Mahrumiyet. Mahrumiyet tabii, anlamında. Tabii. Attım elimi torbanın içine. Aa çok tuhaf. Üç tane şey e, sol köşede bir tane sağ köşede. Buyurun. Yahu dedim demek ki kayınbiraderin söylediğinde bir şey var. Hadi şunu çekeyim bakalım dedim. Buyurun. Onu söylediğini yapayım. Çektim. İstanbul'a bir buçuk saat mesafede Çorlu yeah. asker hastanesi. Her hafta sonu geldim. Yeah. Efendim e, çocuğumu gördüm. Eşimi e, gördüm. İşte orada da Cenab-ı Hak ona söyletti. Tabii. Ona tabii, söyletti. Tabii. O çok niyaz ettik. Tabii. Gönülden çok diledik. Tabii. Ve o niyazlara bir cevap geldi. Hiçbir etmeyin ondan yani. Evet. Hiçbir etmeyin. Böyle hayatımızın içinde küçük mucizeler olur. Einstein'ın bir sözü var. ...iki türlü insan vardır diyor... ...hayatı sürekli bir mucize olarak... ...görenler, hayatın içindeki... ...saklı mucizeleri görebilenler... ...ve göremeyenler diyor... ...o kadar, o da hakim adam tabi yani... ...o zeka, o buluş, o görüş, tabii. o vizyon... ...o sürat, intikal tabi mühim yani... ...Allah ona da söyletir hiç... ...betmeyin ondan... ...dolayısıyla bakın işte böyle... ...yurt dışında tabii tabi ki var... ...orası da yani aynı... ...Cenab-ı Allah'ın yarattığı, imkan verdiği... ...imtihan ettiği insanlarla... Ama bir de, bir de aidiyet meselesi var yani. Bu çok mühim bir şey. Ben onu yaşım ilerledikçe daha iyi anlıyorum. Yani bir yere ait olmak, kendinize ait hissetmek. Mensubiyeti başkası bana izafe eder. Siz şusunuz der. Eylemlerim dolayısıyla. Eylem yapmazsam mensubiyetim belli olmaz. de başlangıç şeyi giyin ve jesttir. Mesela selam bir jesttir, jestir dedikleri yani bir tavır koyuyorsunuz. O da mensubiyetiniz çıkar. Seküler misiniz, dindar mısınız? Kıyafetinizden çıkar. Ama aidiyet böyle bir şey değil. O bana ait bir şey. Ama siz bir programda rahmetli Mahir hocanın selam evet, mahallesinden evet, bahsetmiştiniz. Evet, evet, çok mühim oldu. Sonra o. biz onu bulduk efendim arşivlerden. Siz, e, tabii. Mer sonra bir kitabına da alınmış gerçi. Doğru. Biz kitapta yok diye bir kardeşimiz onu... Programı dinleyen bir kardeşimiz, genç bir kardeşimiz vazife edinmiş, ne güzel. arşivlere girmiş, makaleyi bulmuş, bana gönderdi. Biz de mücerret.com adresinde bir arkadaşımızın çıkardığı İsmail Halis'in çıkardığı internet sitesi, internet gazeteciliği sitesinde yayınlamıştık. Muhteşem. Orada Mahir İz hoca diyor ki selamın hususi bir şekli yoktur diyor. Evet. Benim anlayabildiğim. Öyle de selamlasanız, böyle de selamlasanız Allah'ın selamı olmuş olur demeye getiriyor gibi. Niyazınız o çünkü. Tabii ve siz ziyan etmemek lazım. Belli bir kelamı, belli bir sözü. O da bir emanet, eline tevdi edeceksin. Çok buyurduğunuz fakat doğru. Yani bir gayrimüsleme veya bir ateiste selam verecek. Verdiğiniz zaman bile ona onda tepki uyandırmayacak. Çünkü biliyorsunuz ki Tabii. o bilmese bile siz onun Allah'ın kulu olduğunu biliyorsunuz. Evet. Onun belli bir nasibi olduğunu biliyorsunuz. O, o cihetle ona bakacaksınız. Evet, bu, bu çok mühim bir nokta. Aidiyete gelince o bana ait bir şey. Ben kendimi bir yere ait hissediyorum. Ve biz, onu çok düşünüyorum. Zamansız ve mekansız bir tasavvur bizde yok. Biz mesela zamansız şey deyince, mekan deyince boşluk düşünürüz, Boşluk bir hala. O da bir mekan. Dolayısıyla biz mutlaka bir yere aitiz ve o e, ait olduğumuz yer ile temasımız devam ettiği müddetçe kendimizi güvende hissediyoruz. Bu fiziksel bir güvenlik değil, psikolojik bir güvenlik, içsel bir güvenlik. Rahat ediyoruz. Aygıldığımız zaman o mekandan ve o zamandan koptuğumuz için bir başka mekana, bir başka dünyaya, bir başka sifere intikal ettiğimiz zaman o aidiyet içimizde kalıyor ama... ...kendini devam, beslenemiyor... ...devam ettiremiyor. İlk... ...yani Amerika'daki ilk yıllarım ...29 hmm. yaşındayım. Ramazan geldi. Tabii biz yani 70 yılda... ...hemen başında. Şimdiki gibi değil. Tarihi yarım da oturuyoruz. Çok farklı Ramazan yaşıyoruz. Nasıl üzülüyorsunuz? Mesela ilk Ramazan'ı... ...hatırlıyorum. Şeye giderdim ben Bayezid Camii'ne. Ertesi gün gece... savura kalkılacak. Teravih önce kılınıyor. Mihraba... E, ...Hendekli Abdurrahman Efendi geçer... Bakar abidesi, şöyle bir cemaata bakar, ondan sonra safları düzelteyince bir nida eder ve yastığının farzına durursunuz muhteşem bir kıraat yani. O mekandan koptunuz, akşam 6'da komşu kilisenin çanları çalar, bitti ondan sonra mekanik problemin başına oturursunuz. Olay böyle başlıyor, aidiyet orada kaldı. Evet. ...dönüp geldiğiniz zaman devam ediyor... ...bu aidiyet herkes de var... ...Hamid... ...çok severim Hamid'i... İşte onun maceraları çok da... ...kız köpekler bile vatanperver diyor... ...vatan sevmeyen acaba ne sever diyor yani... ...vatan dediği işte aidiyetin... ...o geliştiği oluştuğu yer yani... ...bir toprak parçası değil... ...bu böyle bir hadise... ...tenha sokakta kaldım kimsesiz diyor ya... ...yayya evet, ya, kemalde... Ya, ya, tabii, kemal'de. Tabii. ...o da aynı şeyi hissetmiş... Ben bu dostlara tabii ki gidin kızdığınız zaman çok da taan etmeyin yani sonra pişman olursunuz ama gidin öfkelenin eyvallah ama belli bir müddet sonra bir şeyleri denediğiniz zaman kendinize karşı dürüst olun. Bana söylemeniz hiç mühim değil hocam ne kadar güzeldi gittik iyi oldu işte pasata biniyoruz dün öyle bir şey geçti çünkü baba ben hiç pasata binemeyecek miyim demiş delikanlı. ...babası da binemeyeceksin evladım demiş... ...yani olay bu yani şu anda... Ee, ...ben olsam belki binersin yavrum... Diyor. ...Allah bindirse binersin derdim ya... ...neyse... ...kendinize karşı dürüst olun... ...beş sene, on sene, on beş sene geçsin... ...kendinize karşı dürüst olun yani... ...bu kadar benim söyleyeceğim yani... ...evet... Yani yakınım... belki, ...belki çocuklarımızın, gençlerimizin... ...önüne hülya olarak... ...yani bir araba markasını da... ...koymamayı öğrenmemiz lazım... Yani bu, bu, bu da bir şey çünkü bu da yani şu marka ya da bu marka arabaya işte insanın 20'li yaşlarında binmek istemesi bana çok hayırlı bir hedef gibi görünmüyor hocam. E, ama şu anda öyle diyorlar ben yani şahsen temas etmiyorum ama öyle diyorlar ve onu da e, öyleyse ben bir şey demem ama şunu ben söyleyeyim her yerde de söylüyorum varlık yani iç dünyamız ona ruh deyin. ...kalp deyin, gönül deyin... ...maddi hazların ötesinde... ...bir başka hazda tadarsa... Hı hı. ...maddi hazın esiri olmaz... Evet. ...maddi hazlar lazım... ...hiçbir itirazım evet. yok... ...manevi hazları evet. buluşturmamız Bu lazım... ...bu manevi evet. hazı da öyle çok... ...yani speküle etmeyelim... ...çok böyle transandantal ...boyutta taşımayalım... Hı hı. ...mesela aklın hazları vardır... ...matematikle uğraştığınız zaman... Aklınızın varlığını hissederseniz, Dille uğraştığınız zaman onun bir üst kademesidir. Hele felsefe yapıyorsanız bir başka dünyaya açılırsınız. Evet. Maddi ihtiyaç her zaman var. Ama maddi hazdın esiri olmazsınız. Şunu da çok iyi anlarsınız ki maddi hazdınla yaşayan başka canlılar var. Ama onların aklı yok. Onların sevgisi, onların kalbi yok. İçgüdüler düzeyinde yaşıyor onlar. Onların bulunduğu duruma razı olursanız bir itirazım olmaz. Ama ben insanım derseniz size sorarlar. Aklıyı aklınız, aklı kullanmanız, geliştirmeniz, zihni yeteneklerinize var olmanız nerede derler. Ne söyleyebiliyorsun ortaya? Soyutlar dünyasında veya hangi şiirden haz alıyorsun? Gösteriş manasında değil, derin felsefi ve duygusal boyutuyla. Nelerle meşgul oluyorsun ve ne koyuyorsun ortaya? Ben mesela şiir yazmam. Birkaç defa deneyimim oldu... Ve şunu da çok net ifade edeyim, o deneyimler hiç de fena değildi. Ama benim ufkumda mesela güzel şairler var. Onlar gibi söz söyleyemesem şiir niye yazayım? Fani ise özbestelerin hallakı, doğmak, yaşamak nafiledir dünyada diyor şair. İsmail Dede Mina'de vefat ediyor ta onda. Can verdiği cehennem gibi bir humada, bir dörtlük yazmıyor Yahya Kemal yani. Evet. Yahya Kemal de öyle bir ufuk ki yani. Yahya Kemal olamıyorsam niye şey yazayım? Şimdi o <gülüyor> yani maalesef bu büyük yazarlar e, gelişmekte olan e, kimi kabiliyetleri de kötürüm bırakıyorlar. Orhan Veli. Ahmet Hamdi Tanpınar da yazamamış mesela. Tabii. Ahmet Hamdi Tanpınar Şeyler. karşısında büyük bir ufuk var, büyük bir e, üstad var Yahya Kemal. Hocası aynı yani, zamanda. Tabii. ...onun mesela Bursa'da zaman... ...sonra ne içindeyim zamanım... Ne diyor. ...bu çok güzel şeylerdir ama... ...orada kalmış, o romana dönmüş... ...Orhan Veli'ye diyorlar ki... ...niye böyle şeyler yazıyorsun... ...diyor ki şiir dünyasında yola oturmuş... bu da heykeli gibi... ...o da çok hoş yani... <gülüyor> ...mülaham ya, birisi var... ...etrafından dönemedim, üstünden aşamadım diyor... Hmm. ...onun için bir elinde cımbız... ...bir elinde ayna, umurunda mı dünya diyorum diyor yani... Evet. ...ben de istedim ama olmadı diyor yani... Evet, Şimdi, Tauna, şu dörtlüğü okuyayım ama içimde tabii, kalmasın. Canım, lütfen hocam. Tauna giriftar olarak minada, can verdi cehennem gibi bir hummada, fani ise özbestelerin halakı, doğmak, yaşamak nafiledir dünyada, diyor. Yani ya. Kemal İsmail dede için. Ufuk bu. Ama şiir okurum. Bu şiir okumak ruhi bakımdan müthiş bir zenginlik kazandırıyor insana. Siz de okuyorsunuz mesela, yeri geldiği zaman... Mevram efendinin buyurdulardı ki geldiği zaman bir beyit bin cilt kitaba bedeldir derlerdi. Tabii, tabii, Hikemi, tabii. muhabbet dolu, aşkı, tabii. ufki şiirler. Çünkü öyle bir ifade. Nasıl oluyor bu? Çünkü şairi söylettiriyorlar. Öyle şairi kendiliğinden konuşmuyor. Şairse ona söylettiriyorlar. Böyle bir hadise yani. Negatifi de söylettiriyorlar, pozitifi de söylettiriyorlar. Böyle bir hadise yani. Şimdi başarmakla ilgili Ralph Waldo Emerson'ın bir sözü var. O diyor ki başarmış olmayı biraz daha farklı bir perspektiften ele alıyor. Güzelliği takdir edebilmek, başkalarındaki en iyiyi bulabilmek... ...bu dünyayı olduğundan biraz daha iyi bırakarak terk etmek... ...bir tek hayatın bile sırf siz yaşadınız diye... ...daha rahat soluk alıp vermiş olduğunu bilmek. Bir hayatın evet. siz yaşadınız diye daha rahat soluk alıp vermiş olduğunu bilmek. Başarmış olmak işte budur diyor. Evet. Yani başarmış olmak hanı hamamı bir tarafa yığmak değil. Efendim külçe külçe altını evin ha, onlar, arka, da, onlar, arka da, onlar, bahçesine ...onlar da, onlar da olsun çok değil. olmasın ama sıkıntı oluyor çünkü evet. yani. Ama daha ziyade işte O son cümle çok mühim. Evet. Bir bir hayatın daha rahat nefes almasına sebep olmak. Evet. Evet. Yani orada işte yardım etme... hayırda evet. naz, men yen naz nasıl hayırlısı nası yardım eden ve dünyayı bulduğunuzdan daha iyi bırakmaya niyet etmek o niyet etmek bana uymuyor Hı. çünkü yani dünya zaten güzel bizim vazifemiz o güzelliği bozmamak yani evet. mesela dünyayı iyi onarmak et, onarmak güzelliği tahrip eden herhangi bir şeye karşı durmak Duymak. ve onarmak ve onarmak ve yani bazı güzellikler mestur onları insanlar için görünür hale getirmek diye düşünürüm. Aslında e, güzelliği görmeyi de kendimiz için e, daha kolay hale getirebilmek. Çok o da mühim. ruhu eğitmekle mümkün. Çok mühim. Çok mühim yani. Ee, bazı alıcılarımızın ayarlarıyla oynamamız lazım. Evet. <gülüyor> güzelliği görebilir hale gelmemiz evet. lazım. Gözümüzün önünde saklı nice güzellikler var. Onlara bigane kalıyoruz. İşte bence manevi eğitim. İnsanın bu duyargalarını bileyen, e, alıcılarını, evet. e, güzelliği daha iyi algılamasını sağlayacak şekilde eğiten bir eğitim. Yani duyuları da eğitiyor. Tabii, tabii, tabii, tabii. tabii. Yani o zaman baktığınız çirkini görmüyor. Şimdi bu dünyada çirkin de var ki biz farkı fark ederiz. Tabii. Bizim bütün algılarımız, bilgilerimiz fark üzerine kurulu, izafidir. Tabii. Bulutlu havayı görürsek... Ya ...şimdi bulutlara gelince... ...güzel bir sonbahar... ...bizi dinleyen dostlara söyleyelim... ...akşam gruplarını kaçırmasınlar... ...oradaki tecelliya... ...sadece biz kullar içindir... ...o büyük tuval, o büyük resim... ...o ışık oyunları... ...sadece bizler içindir... ...bizden başka hiçbir canlı onu fark etmez... ...bizim yazlıkta bir Esma hanım ...teyzemiz vardı... cidele bir köylü hanım... Hı hı. Onun için mesela akşam garip akşamdı yani. Çünkü yemek ısıtacak, elektrik yok, lambayı yakacak filan. Rahmetli ile ben emrigan üzerinden akan ve batan güneşe, bulutlara bakarız. O da garip akşam yine dertlenmeye başlar. Çocukken bunu çok anlamazdım. Şimdi anlıyorum yani hayatın realitesi. Ona garip akşam yaşatıyor. Bize ise romantik bir akşam yaratıyor. Bizim gurbetimiz başka bir gurbet. Onunkisi yokluk gurbeti. Tabii aynı şartlarda yaşıyoruz. Bakış çok önemli. Ha şimdi bir küçük dörtlük okuyayım. Bu çok miyim? Şu bakır zirvelerin ardından bir süvari gidiyor kan rengi. Başlıyor şimdi melul akşamda son bulutlarla ışıklar cenk. Hakikaten bakın yani. Son, bak son bulutlarla ışıklar Işıklar cenk ediyor, evet, değil mi? Evet cenk diyor yani. Ve, ve o tuval her an değişiyor. 15 dakika. Bitti ondan sonra yani. Hocam modern uygarlık o kadar büyük bir hız ve telaş uygarlığı Hiç ki. görmez bunları. Böyle şeyleri maalesef fark edemiyoruz. Evet. Halbuki yani insanın bir grubu bir gün batımını temaşa ederek kazanabileceği o kadar çok şey var ki. Müteşem, ben tabi. geçtiğimiz haftalarda Ihlara Vadisi'ne gittim. Oo. Gittiniz mi hocam? Gittim ama yıllar önce. Çok güzel bir yer. Ben yani bu yaşıma kadar nasıl gitmemişim hayret ettim kendime. Ee, doğrusu ülkemizde o kadar saklı güzellikler çok, var ve maalesef e, e, idrak edemeden, fark edemeden yaşıyoruz. Orada böyle bir derin vadinin içinde yürüyorsunuz ve su şırıl şırıl akıyor. Yani orada bir 15 dakika yatıp böyle bir o şeyin akarsuyun kenarında onu, o şırıltıyı dinlemek isterdim. O bir büyük bir şifa. Evet. Rahmetli Nurettin Topçu ha. Malatya'da gider, evet. Akarsuyun kenarında saatlerce Saat, oturmuş. Evet. Ve hemşegelleri, o civarda oturanlar hocayı rahatsız etmeyin derler. Ziyaret etmek de olurmuş, dokunmayın. Şimdi o öyle bir e, huzur halinde, huzurda bulunuyor. Onu dinliyor. Şimdi bunu sizin söylemeniz çok miyim? Çünkü siz bu işin mütehassısınız. Şimdi biz söylersek derler ki insanlar... ...ya işte hoca da gitti oturdu bir kenarda. Zaten mühendis adam yaşlı da yorulmuştur. Ama Kemal Salah söylerse... ...adam psikiyatr. Dünyaca ünlü bir psikiyatr. mesleğinde iyi. Bu işi biliyor. Burada bir hikmet var. Derler inşallah. Eyvallah. Uzmanından dinlemek çok önemli. Can Yani bu tabiat terapisini... E, ...kendimizden esirgemememiz lazım. Evet. Şimdi sonbahar mevsimi... ...bu hışırdayan e, yaprakları... Evet. ...hissetmemiz lazım. Ben e, bir sonbaharda... ...Belgrad Ormanı'na gitmiştim. O manzara... ...hiç unutamıyorum. Herhalde bir beş, beş altı... ...sene oldu. E, Tenha bir vakitte gitmiştim. Bir hafta sonları pek... E, e, ...zağabiliyoruz. Zaten, zaten o zamanlar çok mıyım <gülüyor> Evet. Hocam... ...bir senfoni gibiydi. Tabii. Yani ağaçlardan böyle yapraklar dökülüyor... ...ama böyle bir ritim bir şeyle dökülüyor. E, o kadar... ...güzeldi ki... E, yani her mevsimi kendine mahsus bir güzelliği i̇şte olduğunu... o Hazret'i tattığınız diyorsun. zaman... O de yine var ama varlığınızda o kadar çok yer işgal etmiyor. Çok ön planda değil. Olsa iyi olur diyorsunuz falan ama... İlla olsun bitiyor yani o şey bitiyor. Hı -hı. E, şahsımı artık anlatabilirim. Son arabam Kilo'ydu. Çocuklar bir biliyorlar. ...derler ama yani... ...sen baba çok rahat... ...Fasat'ta alırsın, işte Audi'de alırsın... ...ama almazsın, niye? Ya i̇htiyacı görüyor... ...başka noktalarda e, rahat ediyorsun... ...doğru... ...varlık e, sınırlı bir hacim... ...bu duygumuzda böyle... düşüncemizde böyle yoruluyoruz... ...bu hacme... ...yagadılışımızla mütenasip olan... E, ...ögeleri, özneleri... ...almalıyız... ...aklımızı ve duygu alanımızı geliştiren... Tabii ki içgüdülerimiz de var ama Audi esir olmak varlığı madde üzerinden yani içgüdü üzerinden tanımlamaktır. Ben nice meselen matematik profesörleri tanıdım. Tavkaya'da mütevazı yaşıyorlardı. Hem Türkiye'de hem batıda. Ama adamlar Sovyet düşünceli getirdiği mutlulukla meşbu idiler. Asgari standartlar onlara yetiyordu. Tabii ki aç bir ilaç değildiler ama öyleydi. Ama bazı iş adamları var... Bun... Yani. Bunca varlık... iken gitmez gönül darlığı... ...demiş ya Yunus'umuz. Biz tekrar ona döndük... ...değil mi yani? Evet. İstif çağı diyor... ...güzel bir kitap çıktı... ...ben de e, kısmen okudum... E, ...Türkçe'de... ...istif çağı... ...yani bir şeyleri hayatımıza tıkıştırdıkça... ...mutluluğumuz azalıyor. azalıyor. Halbuki biz tam tersini yapmak istiyoruz değil mi? Mutlu olmak istiyoruz ama... ...yanlış şeyleri istif ediyoruz. Eşyadan yana fakir... ...zamandan yana zengin olmak lazım. Değil mi? Tam tersini yapıyoruz. Eşya ile mutlu olacağımızı zannediyoruz. Bunun için çok uzun saatlerimizi çalışmaya veriyoruz. Ama çalışma da... ...bizi geliştiren bir çalışma olmayabiliyor. Evet. Ya yani insanı mesela bir... ...alimin masa başında çalışmasının... ...haddi hududu olmasın. O, o çok güzel bir şey. Evet. Yani o hem onu inkişaf ettiriyor... ...tekamül Tabii. ettiriyor... ...hem de insanlığa oradan bir... Tabii. E, ...fayda hasıl oluyor. Fakat... E, ...insanlığa zerre kadar faydası olmayan... ...ve sizin de orada olmaktan mutlu olmadığınız işlerde... ...bir köle gibi çalışıyorsunuz mesela. Niçin? Araba markasınızı... X'ten y'ye çıkarmak evet. için. <gülüyor> ne oldu? Sizin ömrünüzün değeri oldu? Ne oldu? Kayboldu. Gibi. Ve en güzel vaktiniz gitti. Tabii. En güzel zamanınız gitti. Enerjiniz gitti. Böyle. Hayırlı, hayırlısı diyelim. Hayırlısı diyelim. <gülüyor> evet, ee, teşekkür ediyoruz biz, kıymetli biz hocam. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir gönül sadasının daha sonuna geldik. Böylece yeni dönemin ikinci programını da e, tamamlamış oluyoruz. İnşallah yeni programlarda görüşmek üzere. Kıymetli Hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Seyar, hayırlı akşamlar diliyoruz, hayırla kalın, güzellikle kalın efendim.